Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri Mükâşefetül Kulûb Kalplerin Keşfi Sevgi, Muhabbet Anlatırlar ki, adamın birisi çölde gezerken gayet çirkin bir surat görür. Sen kimsin diye sorar. Çirkin surat, ben senin kötü amellerinim der. Adam, senin gibi çirkin surattan kurtuluş, ''Nasıl olur?'' diye sorunca, Peygamber, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemin, güzel ahlakına uymak, ve ona salatu selam yollamakla cevabını verir. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, ''Benim ahlakıma uymak, kıyamet günü, sırat köprüsünde bir nurdur. Her kim benim ahlakıma tabi olur, ve cuma günü bana seksen kere salatu selam yollarsa Allah onun 80 senelik günahını affeder. Anlatırlar ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmayan birisi bir gün rüyasında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona hiç alaka göstermez. Adam der ki, ey Allah'ın Resulü, bana kırgın mısınız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır. Adam der ki, o halde bana niçin bakmıyorsunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü seni tanımıyorum der. Adam der ki, nasıl tanımazsınız? Ben senin ümmetinden birisiyim, halbuki alimler senin ümmetinden birisini bir annenin evladını teşhisinden daha iyi teşhis ettiğini söylemişlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemişler. Fakat ben senin üzerinde benim güzel ahlakımdan bir şey görmüyorum ve senin bana hiç salatu selamın gelmedi. Ümmetimden birini tanımam onda benim ahlakımın bulunması nispetindedir. Adam uyanınca bunlara düşündü ve hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel huyları nelerse onları yaşayışına tatbik etmeye karar verdi. Bir müddet sonra tekrar Allah Resulü'nün rüyasında gördü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. ''Şimdi seni tanıyorum ve senin için şefaat edeceğim.'' Çünkü artık o, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi seviyor demekti. Çünkü onun güzel ahlakına uymuştu. Nitekim Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Peygamberimiz... Sallallahu aleyhi ve sellem Kabe bin-i Eşref ve adamlarını dine davet ediyordu. Onlar da şöyle diyorlardı: Biz Allah'ın oğulları yerindeyiz ve Allah'ı çok severiz. İşte bu hadise yukarıda mealini verdiğimiz ayet-i kerimenin nüzulüne sebep oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak Allah Celle Celaluhu'nun ona öğrettiği ve onun da insanlığa tebliğ ettiği ilahi ahlak esaslarına uymak demektir. Müminlerin Allah'ı sevmesi, onun emrine itaat etmeleri ve sadece onun rızasını gözetmeleri demektir. Allah Celle Celaluhu'nun müminleri sevmesi ise onları affetmesi, mükafatlandırması, rahmeti ve tevfikiyle onlara ikramda bulunması demektir. Kim dört şeyi yapmadan, dört şeyi iddia ederse, o yalancıdır. 1- Cenneti sevdiğini söyler, fakat Allah Celle Celaluhu'ya itaat etmezse. 2- Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğini söyler, fakat onun güzel ahlakına tabi olmaz, alimleri ve fakirleri sevmezse. 3- Cehennemden korktuğunu söyler, fakat günah işlemekten çekinmezse. 4. Allah Celle Celaluhu'yu sevdiğini söyler, fakat maruz kaldığı musibetlerden dolayı sızlanırsa, o kimse yalancıdır. Nitekim, Rabia el-Adevi'ye şöyle der, ''İsyan edersin, sonra da dersin, severim. Bu halin acayiptir, yemin ederim. İtaat ederdin, sevseydin gerçekten.'' Sevdiğine mutlaka itaat eder seven. Gerçekten sevginin alameti sevdiğine uymak ve sevdiğinin hoşuna gitmeyen hareketlerden kaçınmaktır. Bir gün büyüklerimizden Şibli Hazretlerine bir topluluk gelir. Şibli Hazretleri sorar. Siz kimsiniz? Cevap verirler. Biz senin dostlarınız. Bu cevap üzerine Hazret-i Şibli döner onlara taş atar. Kaçışmaları üzerine şunları söyler: Niçin kaçıyorsunuz? Eğer siz hakiki dostlarım olsaydınız benden gelen bu beladan kaçmazdınız. Sonra da der ki: Muhabbet ehli, sevgi kasesinden içer. Yeryüzü ve şehirler onlara dar gelir. Allah Celle Celalihu'yu hakkıyla tanırlar, azametinden korkarlar, kudretine hayret ederler. Allah sevgisi kasesinden içerler. O'nun ünsiyet denizinde boğulurlar ve yine O'nun münacatıyla lezzetlere gark olurlar. Daha sonra Şibli Hazretleri şu beyti söyler. ''Senin muhabbetini hatırlamak sarhoş eyledi beni. Hiç gördün mü sevip de sarhoş olmayanı.'' Derler ki deve sevgiden dolayı sarhoş olduğu zaman kırk gün yem yemez.'' Daha önce götürebileceği yükten kat kat yüklense hiç tınmaz. Çünkü kalbine sevgilisinin muhabbeti hücum ettiği zaman yemi sevmez. Sevdiğine kavuşma aşkıyla ağır yüke aldırmaz. Şimdi düşün ey insan. Bir deve sevdiğine kavuşmak için yemeği içmeyi terk eder. Ağır yüklere tahammül eder de sen Allah aşkı için haram olan şeylerden niye kaçınmaz? Allah aşkı için oburcayı içmekten niye vazgeçmezsin? Yine Allah aşkı için niçin nefsine bazı mükellefiyetler yükleyemezsin? Eğer bu söylenenlerden hiçbirini yapmazsan, o zaman sen ne dünyada, ne ahirette, ne halk yanında, ne de Allah yanında bir faydası olmayan, manasız, Kuru bir dava peşindesin. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali der ki, Cennete iştiyakı olan, Hayır işlemeye koşar. Cehennemden korkan, Nefsini kötü hareketlerden men eder. Ölümü muhakkak bilen, Dünya zevklerini hakir görür. İbrahim Havvas'a sorulur. Sevgi, muhabbet nedir? Cevap verir. Bencil isteklerini yok etmek, Benlikleri yakmak, ve işaretler denisinde nefsi boğmaktır.